Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız gene hep birlikte. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program Talin Sucuyan ile Ermeni karşıtlığı ortamında Ermeni temsiliyeti yazısını konuşmuştuk. Bugün ise toplumsal tarihin 225. sayısındaki Osmanlı Ermenilerin tarihindeki en büyük filantrop Kazazartin Amina Bezcan yazısını konuşmak üzere Sarodadyan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Saro Bey, hoş geldiniz. Ee, Sarodadyan Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde başlıyoruz. Ee, en azından bana göre oldukça genç bir tarihçi olmasına rağmen iki kitabı yayınlanmış şimdiye kadar. Osmanlı'da Ermeni aristokrasisi bir tanesi Evres yayınlarından çıkmış. Diğeri de Osmanlı'da Gayrimüslim tarihinden notlar Yeritepe yayınlarından çıkmış. Şimdi Peri'nin okuduğu yazında başından anlaşıldığı üzere Artin Amira Bezciyan'ın hayatını ve yaşadığı dönemi ele alacağız. Artin Amira Bezciyan 19. yüzyılda Ermeni toplumunun e, ...dini olmayan liderlerinden bir tanesi. Şimdi siz yazınıza e, direkt e, Artin başlamıyorsunuz da... ...tabii doğal olarak e, Ermeni Kilisesi ile başlıyorsunuz. Evet. Orada da e, diğer kiliselerle taban tabana zıt bir yap, yapı sergilediğini söylüyorsunuz. Bence biz de buradan başlayalım çünkü hayli ilginç. <gülüyor> evet. Dolayısıyla da e, amiraların durumunu daha kolay anlayacağız herhalde. Evet. Buyurun. Diğer kiliselere baktığınız zaman mesela Rum kilisesinde olduğu gibi e, bir şey vardır ruhani kurul vardır her zaman ve cemaati ve kiliseyi ruhaniler idare eder. Hı hı. Fakat Ermeni kilisesi neredeyse kurulduğundan itibaren hiçbir zaman ruhanilerin tek elinde olmamış bir kilise. Her zaman kilisenin içinde siviller de olmuş. işte devrin önde gelen zenginleri prensleri aristokratları hep kilisenin idaresinde yer almışlar. Ve e, kilise idaresi hep bir patrin başkanlığında veya işte Gataygos'un başpatrin başkanlığı altındaki siviller tarafından idare edilmiş. Bu aynı şekilde Osmanlı idaresinde de devam ediyor. Ağırlığı e, yani bu sadece görüntüsel bir şey mi yoksa e, ciddi bir ağırlıklarından bahsedebilir miyiz? Çok mi? ciddi bir ağırlıklarım <gülüyor> var. Hiç görüntüsel bir şey evet. değil. E, özellikle şey daha... Kanuni'nin İran seferinden sonra, Kanuni Sultan Süleyman İran seferi ile beraber eğindeki e aristokrat Ermenileri, o, soylarını işte Van Ermeni krallarına dayandıran e, ve kendilerini işgan yani Ermeni olarak isimlendiren cemaatlerin de onları bu şekilde kabul ettiği Ermenileri İstanbul'daki bunların birçoğu şeydir, e, sarraftır. Hı hı. ...İstanbul'a getirip... ...Hasköy semtine yerleştiriyor... ...bunlar işte... E, ...ve şeye kadar neredeyse 19. yüzyılın sonlarına kadar... ...oradaki işte kendi konaklarında... ...ikamet hmm. ediyorlar... ...orada kendilerine ait ayrı bir komün oluşturuyorlar... Hmm. kendi mezarlıkları, kendi ayrı kiliseleri... ...ve e, cemaat idaresinde de... ...bunlar çok büyük bir şey... E, ...etkinlik sahibiler... Hmm. ...cemaat içinde genelde işte 10 ve 12 kişi olarak... ...değişen bir şey var... ...Amiralar Meclisi var... E, ...yani sivillerin oluşturduğu bir meclis var... Yani cemaatin bütün vakıfların idaresinden, mali idareye, ruhanilerin tayininden, patriğin azledilip yeni patriklerin seçilmesine kadar bütün idareyi bu siviller üstleniyor. Fakat bu e, şey toplandığında, sivil meclis toplandığında meclise patrik başkanlık ediyor. Hı hı. Yani meclisteki tek ruhani patrik. Ve yeri geldiğinde... E, amiralar patrikleri beğenmedikleri zaman patrikleri de azlettirebiliyorlar. Hı hı. Çünkü bunların hepsi e, sarayda daha çok tabi sarraf oldukları için darphaneye amiredeler. Hı hı. Padişahlara yakın isimler. Mesela işte şeylere baktığınız zaman patriklerin azillerini istedikleri, e, padişahlara verdikleri belgelere baktığınız zaman hep şey diye bahseder. İşte cemaat büyüklerine danışmadan hareket ediyor. Hı hı. Keyfi <gülüyor> idare ediyor. Bunun için azledilmesi gerekir. Hı hı. Siz bunları söylemeden şeyi soracaktım ben amiralar güçlerini e, mali olarak mı oradan mı kaynaklarını diyecektim yoksa sarayla ilişkisinden mi kaynaklarını ama anladığım kadarıyla ikisi de yani. Her ikisi de e, amiraların en büyük mali gelirleri iltizam sistemi. Hı -hı. Çünkü biliyorsunuz o şey olması için bir kişinin mültezim olabilmesi için kendisine güvenilir bir sarrafı Hı -hı. E, kefil göstermesi lazım. Yani onun İstanbul'da ilişkileri sağlayan bir kapı ketüdazı olması lazım ki bu genelde amiralar oluyor. Hı -hı. Yani bütün şeyin e, üst düzey devlet bürokratlarının işte mültezimlerin hepsinin şeyi e, hesapları mali idareleri, Kütahya'da buna dahil, hep bu amiraların elinde. Yani mültezim. E diyelim Anadolu'da atıyorum tokada gidip bir yerde Hı -hı. E, vergi toplayacaksa ilk önce... E, Burada bir saray sarrafını kefil göstermesi ona gerekiyor. Ona borçlanıyor esasında değil mi? Tabii, evet. evet. esasında evet. ona borçlanıyor. Ee, tekrar geri dönüp bir şey soracağım. Bu Hı -hı. Eğenlilerin bir soyluluk e, iddia demeyeyim ama ne diyeyim Hı -hı. bilemedim yerine. Ama sonuçta böyle bir e, tasa, tasarı var en azından. Evet. Sonuçta bu Bizans'a da dayanan bir şey değil mi? Yani bu, e, o döneme dayandı, dayanan tabii. Yani eski bir... E, kök aslında. Tabii tabii çok Hı -hı. eski. Yani o şeyde baktığınız zaman o Ermenilerin yaşadığı coğrafyaya baktığınız zaman o Ermeni e, prenslikleri, derebeylikler gibi ufak ufak prenslikler ve bunlar şey arasında sıkışmış. İran ve Bizans arasında sıkışmış. O İran'ın ve Bizans'ın sürekli e, savaşlarında o siyasi mücadelelerinde bunlar hep böyle paratoner bir vazife görüyor. Hı -hı. İşte bazen Bizans'ın yanında yer alıyorlar. Bazen İran'ın yerinde alıyorlar. Daha sonrasında da ee, İranların yerine Müslüman Araplar alıyor. Hı hı. Bu sefer Araplarla Bizans'ın çatışmasında da yine Ermeniler orada... Para, ...O hı hı. Ermeni prenslikleri parotaner bir rol oynuyor. Hı hı. Daha sonra her iki devletinde Arapların da Bizansların da... E, ...artık 10. yüzyılda zayıflamaya başlamasıyla birlikte de... ...bu ufak prenslikler tek tek krallıklarını ilan ediliyorlar. İlk Ani krallığı. Hı hı. Anile, Aniden sonra da Vaspragan yani Van Ermeni krallığı... Ee, daha önce prenslik tabi krallığını ilan ediyor. İlk önce e, halife bunu onaylıyor. Halifeden sonra Bizans imparatoru onaylıyor. 958'de orada bir krallık kuruluyor. Hı hı. Bu krallık 1021'e kadar devam ediyor. 1018'de artık şey başlıyor Van'a. E, Türk akınları başlıyor. 3 sene Van bunlarla mücadele ediyor. 3 sene sonunda da artık Bizans'la bir anlaşmaya varıyor. Van'ı Bizans'a terk ediyor. Van'ın yerine de e, o zamanki kral Senekerim'e Sivas veriliyor. ...ve bütün Ermeniler, yani Van'da tek bir Ermeni kalmıyor. Van'ı olduğu gibi boşaltıp Sivas'a geliyorlar ve Senekerim'in artık krallığı alınıyor. Ona bir hı hı. yine derebeği gibi bir şey veriliyor, ünvan veriliyor. Fakat işte Senekerim verdiği bu karardan dolayı bazı şeylerle, kendi içindeki prenslerle anlaşmazlığa düşüyor. O prensler Sene Kerim'den ayrılıp bugünkü işte şeye geliyorlar. Eğne. Eğne, Eğne gelip orayı kuruyorlar ve agın diyorlar. Hı hı. İşte agın Ermenca'da kaynak demek. Hı hı. Ve bu amiraların da hepsi, hepsi değil de yüzde sekseni eğinle oldukları için köklerini hep bana. Hep şey Arsürün'e hanedanına onun etrafındaki prens ailelerine dayandırır. Hı hı. Yani uzun bir geçmiş aslında. Kazaz şeye geçmeden, Kazaz Artin'in babasına geçmeden bir müzik arası verelim. Mi? Vermeyelim. <gülüyor> <gülüyor> müzik arası vermek için Kazaz Artin'e geçmemiz gerekiyor. Peki. E, i̇sterseniz şimdi e, e, Kazaz Artin biyografisine geçelim ama hı hı. size onun en başında e, karşılar galiba. Evet, Kazaz Artin karşılar. E, ve de oradaki bir takım olaylardan sonra İstanbul'a geldiklerini yazıyorsunuz. Evet. O tarihin tam 1768 galiba. 1768'de Kazazertin'in babası galiba Kars'ta e, yine bezcilikle uğraşan bir şeymiş, tüccarmış. Hı hı. Ve e, oradaki işte o karışıklıklarda Yeniçeriler tarafından dükkanı yağma edildi ve bütün hı hı. servetini kaybettiği söyleniyor. Onun sonrasında İstanbul'a gelip yerleşmiş. İstanbul'da da yine işte bir hemşerisi aracılığıyla İstanbul'da da sokak sokak gezip bez satmaya başlamış. Hı hı. O yüzden ailenin adı Bezciyan. Hı hı. Olarak kalmış Yani Bezciyan e, nasıl diyeyim adını İstanbul'da alıyor İstanbul'da evet ee, Peki e, Yani babasıyla ilgili bil, bilgi az olduğuna göre Doğrudan evet. Kazaz Artin'e geçelim Kazaz İstanbul'daki çalışma hayatı nasıl başlıyor Kazaz Ertin ilk olarak işte 7 yaşında şeye gönderiliyor. Patrikhanedeki o yeni kurulan Patriklik Mektebi'ne gönderiliyor. Orada işte İptidai bir eğitim alıyorlar. Yani işte Ermenice hesap ve güzel yazıdan ibaret bir eğitim alıyorlar. Sonrasında Kazaz Ertin Kapalı Çarşı'da bir ipekçinin yanına çırak olarak veriliyor. Zaten Kazaz lakabı da oradan yani Kazaz ipekçi demek esasında. Kazaz lakabı da oradan geliyor. Daha sonra 20'li yaşlarına geldiğinde kendisi artık Kapalı Çarşı'da müstakil bir şey açabilmiş. Kendisine ait bir dükkan açabilmiş. Orada işte ticaretle uğraşıyor. Çok kısa bir şey soracağım. Ama dokumayı yapmıyorlar değil mi? Satıyorlar. Yok satıyor. Sat dokuma <gülüyor> değil. Dokuma değil satıyor ve işte o yani çalışkanlığıyla ondan sonra nasıl anlatayım yani <gülüyor> <gülüyor> o devrin işte herkesin saygınlığını kazanmış <gülüyor> bir insan. Daha sonra o Hannes Çelebi Düzyan şeyi aldığında e, İpek iltizamını aldığında bu işlerini idare edecek kapalı çarşıda bir oda kuruyor... ...ve bu odanın başına birisini getirmek istiyor... ...daha sonra kendisine kazazartin sürekli... ...tavsiye ediliyor... Hı hı. ...yoksa Ohannes Düzyen ilk kazazartini tanımıyor... Hı hı. E, ...kendisine birkaç kişi tarafından... ...tavsiye edilince daha sonra bu işlerinin... ...başına kazazartini getiriyor... ...kazazartin kendi dükkanını kapatıyor... ...artık Ohannes Düzyan'ın odasında çalışmaya başlıyor... ...ve e, daha sonra da işte Ohannes Düzyan'a... ...çok büyük yardımları oluyor... ...bu şeyde kabakçı isyanında... <gülüyor> Bir şey soracağım. da bu düzy Düzyanlar da Amira. Düzyanlar da Amira. Düzyanlar e, Katolik Ermeni. Hı hı. Ve onlar şey değil, eğinli değil. Esasında İran Ermenileri olduğu tahmin hı hı. ediliyor. İran'dan geldikleri tahmin ediliyor. E, Divriyli mi? Ben sanki öyle bir yerde okudum diye evet, düşünüyorum. Evet, İran'dan Sivas Divriy'ne geliyorlar. Daha sonra İstanbul. Hı hı. İstanbul ama tabii çok köklü, çok eski bir aile. İstanbul'da yani 17. yüzyılın ortalarından itibaren darphane yerlerinde bulunduran ve hı hı. babadan oğla intikal ettiren darphaneye amire eminliğini. Babadan oğlu intikal ettiren bir aile. Ama Kazazartin e, katolik değil. Yok Kazazartin katolik değil ortodoks. İşte tam şurada bir müzik arası verebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok fazla isim olacak. Çok fazla aile şey yani biraz takip etmesi güç olacak. Ee, evet. Ama olsun. Ee, bugün iki besteci şarkılarını dinleyeceğiz. Bestelerini dinleyeceğiz. Aşağı yukarı aynı yıllarda yaşayan. Esas olarak aynı gün yani aynı yılda ölen. Aynı günde değil galiba. Aynı günde mi ölüyorlar? Yok, aynı, gün günde değil, aynı, aynı yılda yıl. ölüyorlar. Ee, Hampartus'un Limonciyan'la 2. Mahmut. Şimdi ikinci ben çok biliyoruz. Onun için onu bir kenara koyuyorum. Ee, e, Ampartsum, baba Amparsum, e, Harputlu değil mi? Katolik evet. bir a, O da Katolik, Katolik. bir aileden. Ee, Hasköy'e değil ama galiba Beyolun'da mı oturuyorlar galiba? O ilk Beyoğlu'nda oturuyor. O da e, Düzyanların himaye ettiği bir hı hı. şey. E, sanatçı. Daha sonra fakat Düzyanlar işte bu olaylara <gülüyor> uğrayıp da hamisiz kalınca daha sonra kendisini Mıgırdiç Amir'e Cezayirliyan himaye hı hı. ediyor ve Hasköy'de bir ev tahsis ediyor ona. Ee, bu arada da yani biz sonuçta Osmanlı müziği ile ilgilenenler hampartı notasını bilirler yani ben bu taraftan konuştum için Osmanlı müziği diyorum. Bir hamiliğini dediğiniz gibi düzyanlar yapıyor bu Havanes Çelebi galiba evet. ee, en çok e, şeyini gören, evet. e, yeteneğini fark eden, o, o malikanesini alan. O malikanenin de bir önemi var, e, Andon düzyandan dolayı da zannediyorum çünkü o da Tamburi, e, hı hı, galiba düzyan ailesinde düzen bir sürü mülüsü yer var. Evet birçoğu hepsi müzikle ilgileniyor ve hem Batı müziğiyle hem de hı hı. Türk müziğiyle ile ilgileniyorlar ve... ...birçok şeyde de enstrümanında kullanabiliyorlar. Ailenin bütün mensupları. Bütün mensupları. Hatta yani Hovannes Düzyan'ın... ...3. Selim'le müzik sohbetleri yapıldığı... <gülüyor> evet. ...söyleniyor şeyde e, eserler. Ve de galiba orada bulunmak şeyi çok geliştiriyor. Baba Hampartus'umu çok geliştiren tabii, bir şey. Tabii, tabii. Ee, ham not... ...yani bu... E ...Aram Adam Keropian'ın Altuyılmaz'ın hazırladığı kitapta şey var. Ee, onu da hemen araya sıkıştırayım. Bu Hampart'ın diye biliniyor nota ama aslında tabii onun tacir kendisinin geliştirdiği bir şey değil. Tabii. Bir dörtlüden bahsediliyor bu Hı -hı. Düz Yandırın konağında anladığım evet. kadarıyla ve şey de e, altını çiziyorlar. Hampart'ın notası diye bilinmesi de yanlış. E, aslında Osmanlı müziğini yapanlar kullandığı evet. için öyle biliniyor. Aslında galiba Ermeni cemaatinde başka tür e, başka bir isimle adlandırılıyor diye. Ama şey de unutmamak gerekiyor, bunda altın çizmek lazım hemen. Sadece Ermeni kilise müziğinin nota sorununu çözmek üzere değil. o da dört kişinin aynı zamanda, e, sizin de dediğiniz ki ben Batu hem Batu Do Doğu müziğine vakıf oldukları için. Hem Osmanlı müziğindeki nota tabii. meselesini çözmek tabii. için hem de e, kilisedeki çözmek için bir araya geliyorlar. Ama galiba Ermeni cemaati içinde de bir muhalefet oluyor. oluyor. değil <gülüyor> mi? her zamanki gibi. <gülüyor> e, şimdi e, babam, şeyi söylemem gerekiyor tabii. Haskoy döliyor sizin dediğiniz gibi. Evet. E, bugünkü Elma Dağdaki Ermeni Mezarlığına gömülüyor. E, bugünkü yani üzerinde de bugün yok. yok. Üzerinde birçok bir şey, birçok <gülüyor> şey var. İki tane kocaman otel var ama evet. Ermeni Mezarlığı yok. E, ondan o... besten diğer Yüreksema'yı dinleyeceğiz. E, bir şey ekleyecek miydiniz? Yok. <gülüyor> Şimdi ben e, Ermencesini söylemeden Hokin e, <gülüyor> Ankak... ilk kez Gabyar. Bu Türkçesini söyleyeyim. Ölümsüz ruhum sana bağlı, çürüyen bedenime ihtiyacı yok, yüzünü bezeyen güzelliğin kadınsı güzelliğe ihtiyacı yok. Bu sözlerin kime ait olduğunu bilmiyorum ama e, sözler gerçekten çok farklı ve değişik. <gülüyor> Söyleyen Ari Barutoğlu. 94.9 Açık Radyo'dasınız Fikri Takip Programı'nda Saru Dadyan'la Kazaz Artı'yla Amira Beziyan üzerine olan yazısını konuşuyoruz toplumsal tarihin 225. sayısında. Şimdi e, tekrar Kazas Artı'na dönebiliriz Babaham Partisi'ndan. Düzyan ailesiyle e, ilişkisinin e, bir trajik bir olayla daha sıkı bir hale geliyor. Evet. İsterseniz oradan devam edelim. E, şimdi şeyde e, Kabakçı isyanıyla birlikte... Yeniçeriler bir karar alıyorlar bu gayrimüslim cemaatlerden de 3. Selim'e yakın işte devletin devlet ricaliyle iyi ilişkileri olan kimseyle kimse nasıl söyleyeyim her gayrimüslim cemaatten önde gelen bir kimseyi idam etme kararı alıyorlar. Sadece idam edilmeyecek tabii bütün mülklerine de el konulacak evet. ve Katolik Ermenilerden de o bir Düzyan'ın idam edilmesini kararlaştırıyorlar. Fakat benim anladığım kadarıyla bir şey olmuyor. Ee, yani yine bunları kendi konaklarında göz hapsine alıyorlar. Hı. Yani alıp Yeniçeri Ocağı'na getirmiyorlar. Ee, daha sonra Kazazartin Bunu öğrenince bir şeyi var. Ee, enişte... Bir dakika, ismine bakmam lazım. Ee, Ohannesa Nuryan. Kız kardeşinin hı hı. eşi. Ohannesa Nuryan da e, Yeniçeri Ağullarından bu kazgancı. Kazgancı Hacı Mustafa ile yakınlarmış. E, bu işte kız kardeşinin Neşi'yle beraber yeniçeri ocağına gidip bu Kazgancı Hacı Mustafa ile görüşüyorlar ve e, işte anlatılanlara göre işte birçok dil döküyor, birçok hediyeler ver, vermeyi taahhüt ediyor. Ondan sonra ve nihayetinde bu kararı bozdurma ara şeyi alıyor. E, i̇kna edebiliyor. İkna yani. edebiliyor. E, şeye göre de mesela George Olukyanın ruznamesi var. Hrant Danelian'ın tercüme ettiği İstanbul hmm. Üniversitesi'nin yayınlarından çıkan, mesela orada da bu olaydan bahsediyor. E, hepsinin idam kararının alınd alındığından falan ama mesela o kaza bahsetmiyor. Hmm. Ki George Oldukyan da esasında o devri yaşayan ve darpanenin içinde çalışan birisi. Hmm. E, o bu, kara bu kararı kaza bozdurduğundan bahsetmiyor da e, sadece daha sonra bunun kabul görmediğinden bahsediyor ama ne şekilde olduğunu açıklamıyor. Ha niye bozulduğunu anlatmıyor. Niye bozulduğunu hmm. anlatmıyor. Ee, neyse daha sonra işte bu olay olduktan sonra e, Ohannes Çelebi anlatılanlara göre Kazazart'ın yalısına davet ediyor. Daha sonra altı olduğunu çağırıp bundan sonra işte kazazartinde kendi kardeşiniz olarak göreceksiniz Hı -hı. diye bir vasiyette Hı -hı. bulunuyor ve hakikaten diyorlar o tarihten sonra düzyen kardeşlerinin hepsi Kazazart'ın e birader diye hitap ettiler. Hı -hı. Bu e, bu olaydan sonra bu ee, Darpani Amir'in idaresine galiba. İlk Darphae Amir'in idaresine değil daha sonra e, Ohhanesçele bir düzyanın aldığı İpek iltizamı bittikten <gülüyor> sonra Ohhanesçele bir kazazartini kendi yalısını alıyor. Evet. E, kendi işlerinin mali işlerinin sorumluluğunu kazazartine veriyor. Daha sonrasında kazazartini darphaneye aldırıp bir şey olarak mübayacı olarak darphaee <gülüyor> aldırıyor. Ve orada galiba sarayın içindeki darpanede değil de Yaldı sanında çalışmış ilk. Yani satın almacı oluyor. Evet satın almacı oluyor. Yüzüm <gülüyor> <gülüyor> herhalde yani. Ee, Siz burada bir darpaneyi amirin idaresinde 1814'te feyzi Abdurrahman diye birisinin geldiğini evet. bahsediyorsunuz yazınızda. Orada yani. Kullandığınız kaynaktaki herhalde ifadeler böyle evet. pek olumlu bir tip değil anladığım kadarıyla. Şenizade Atavullah Efendi'yi <gülüyor> kullanmışım pek hoşlanmıyor evet, <gülüyor> anlaşıldığı ki. kadarıyla. Ee, yani hem beceriksizliği var hem evet. de değil, değil mi? İşte, e, kibirli bir kişilik. Kibirli. Ama bütün kaynağı yani Ahmet Lütfi Efendi'de de Cevdet Paşa'da da bahsederken Öyle hep mi? kibirli kişiliğinden bahsediliyor. Sicili Osmani'de de. Öyle mi? Bir de buna karşılık e, düzyanların elinde olsa... Sanki işler daha iyi gidecek gibi. Bir, yani ya ben yanlış o, anlamış olabilirim. Yok düzyanların elinde değil yani darphanenin idaresi şöyle şimdi darphaneye amire emini dediğiniz zaman darphaneye amire emini işte o Annes Çelebi düzyan darpane'nin başındaki esas adam değil esasında. Hı hı. Onun da üstünde her zaman değişen bir bürokrat var bir darpane nazırı diye geçen ki bu bürokrat her zaman bir şey oluyor bir Müslüman oluyor. Hı hı. Yani esasında şey o düz yanlar orada ...Ustabaşı gibi belki hmm. esas o imalatı sağlayan, hesapları yapan falan onlar... ...ama bir de bunların hepsinin başında onları işte tetkik eden, gözetleyen... saraylar aralarındaki iletişimi sağlayan bir darpane nazırı var. Abdurrahman Fevzi Efendi bir şey, e, darpane nazırı. Hmm. O Hannes Çelebi Düzyan öldükten sonra yerine iki oğlu geçiyor. E, Kirkor Düzyan hmm. ve Sarkis Düzyan. Fakat e, Kirkor Düzyan ve Sarkis Düzyan dönemlerinde de pek e, makbul insanlar değil. Hep böyle... <gülüyor> ...eleştirilen, şüpheyle bakılan... ...çünkü çok eğlenceli bir hayatları var... ...ve bunu kesinlikle gizlemiyorlar... ...çok büyük alemler yapılıyor... ...işte... E, ...hatta işte dostları falan filan var... ...daha sonra kendileri tutuklandıklarında... ...bu beyoğlu'ndaki dostları falan filan da... ...tutuklanıp sürgüne gönderiliyor... ...hatta bir tanesinin adı Pembe Hanım'dı herhalde... <gülüyor> ...delgelerde geçiyordu... E, ...hiç çekinmeden... ...herkesin gözü önünde çok büyük servetler harcıyorlar... ve ...halkın içinde de bir şey var yani... ...bu devrin en zengin adamı kim dediğiniz zaman... ...herkesin aklına direkt Düzyan geliyor. Hı hı. Mesela Şanizade Atavlı Efendi... ...yine kendi tarihinde diyor ki... yani ...Düzyanların evi basılıp aramalar yapıldığında... ...esasında bu kadar da zengin olmadıkları görüldü diyor. Hı. Beklenen bir servet çıkmadı diyor. Hı hı. Ee, biraz daha ilerlesek... ...şimdi ben yazdan anladığım kadarıyla... ...19. yüzyıl... ...yani ilerlemeden şeyi söylememiz gerekir herhalde... ...sonuçta... E Düzyanlara ne oluyor? <gülüyor> Düzyanlara <no, gülüyor> ne oluyor? Ee, o zaman işte Osmanlı bürokrasinin için, içinde de tabii her zaman şeyler var, çekişmeler var. İkinci ee, Mahmud'a en yakın isimlerden Halet Efendi ile bu Abdurrahman Fezzi Efendi sürekli birbirleriyle çatışan insan. Mesela o en baştan alayım esasında bu hikayeyi. Bu evet. hikaye Ermenice kaynaklarda, Türkçe kaynaklarda, yabancı kaynaklarda da hep başka başka şekillerde anlatılıyor kimisi işte mesela bu Abdurrahman fezefendiden şimdiye kadar pek bahsedilmiyordu. Hı hı. Herkes daha çok şey üzerine duruyordu. İşte Halet Efendi, Halit Efendi ve Düzyanlar. İşte kimisi katta Kazazertin de buna dahil ediyordu. Bazı hı. özellikle şeyler Katolikler. Ee, işte, kimisi işte şey diyordu. Halep Efendi e Halit Efendi'nin Düzyanlara borcu vardı. Efendim, bu borcunu ödememek hmm. için işte onların ayağını kaydırmaya çalıştı falan gibi şeyler yazılıyor. Kimisi işte kazazartinin onların yerinde gözü vardı. Ondan sonra kazazartin onların yerine geçmek için böyle bir şey planladı. Esasında işte hiç açık falan yoktu darphanede gibi bir şey şey yapılıyor, e, söyleniyor. Fakat daha sonra ben işte ya, kendi kitabımda da en çok yazmakta zorlandığım bölüm buydu. Çünkü çok kaynak vardı ve hepsi başka hmm. şeyleri söylüyordu. Daha sonra arşivde... ...bunların belgelerini buldum. Esasında bu Abdurrahman Fevzi Efendi de biraz öyle çıktı. Daha sonra işte Şanizade de beni yönlendirmişti. E, Halet Efendi ile Abdurrahman Fevzi arasında çok büyük bir çekişme var. Ve Halet Efendi de darphanede açıkların olduğunun farkında. Ve bir şekilde Abdurrahman Fevzi Efendi'yi sadaret Kütü, ketüdası tayin ettirip yerine kendi adamlarından Hayrullah Efendi'yi darphane nazırı tayin hmm. ettiriyor ve Hayrullah Efendi göreve başlar başlamaz darphane defterlerini tetkik ediyor. Ve 38 bin keselik bir açık <gülüyor> buluyor. Ve e, hemen tabi şeyler düzen kardeşler darphanede hapsediyor, hepsi, hapsediliyorlar. Abdurrahman Fevzi Efendi de hapsediliyor. Bunların bütün malları e, müsaade Eyvallah. ediliyor. hepsini el konuluyor. Daha sonra evlerinde aramalar yapılıyor falan. ve Abdur Mesela Abdurrahman Fevzi Efendi idam edilmiyor. Dimetoko'ya sürgüne gönderiliyor. Hı hı. Fakat düzyanların evlerinde aramalar yapıldığında davanın seyri tamamıyla değişiyor. Düzyanlarının kuru çeşmedeki yalıların altında gizli bir mabet bulunuyor. Çünkü Katolik Ermeni cemaati o zaman resmen tanınmış değil. Düzyanlar kendi evlerinin altına gizli bir kilise inşa etmişler. İşte orada ayinler yapıldığına dair bazı emareler bulunuyor falan filan. Ve ikinci Mahmut da tahta çıktığı ilk andan itibaren e, hep bu Katolik Ermeni cemaatin içindeki Katolik Ortodoks çatışmasının önüne geçmeye çalışıyor. Hı hı. Daha işte 1810'da Patrikhane'ye iradeler gönderiyor. Katolikler aleyhine mi? Yoksa bir denge kurmak bir mı? Bir denge yoksa? kurmaya çalışıyor. Yani birleşmelerini ve bu kavganın bitmesini hmm. istiyor. Devlete bu kadar yakın sarayın içindeki hmm. bir ailenin böyle bir şey yapması çok büyük bir infial uyandırıyor. Hmm. Ve düzyana, düzyana ailesinden dört kişi e, idam ediliyor. Ailenin geri kalanları da işte Kayseri'ye ve çeşitli yerlere sürgüne gönderiliyorlar. Hmm. Ee, şeye bir şey olmuyor ama değil mi ee, bu aşamada? E, bizim Bezciyan'a, Kazazart'ın Bezciyan bir şey olmuyor. Bezciyan çünkü bu olaylardan önce e, darphane idaresinden istifa ediyor. E, i̇şte yine kaynaklarda anlatıldığına göre galiba Düzyanları bu yolsuzluklar hakkında uyarmış. Fakat Düzyanlar kendisini dinlememiş, kendisini dinlememiş. Kazazart'ın bir şeyi var, e, bir huyu var. Attığı her adımda muhakkak bir belge istiyor. Yine aynı o şekilde o zamanda sağlamcı yani. Sağlamcı. <gülüyor> e, Derpane'den istifa ederken de derpaneyle hiçbir ilişkisi bulunmadığına üzerinde işte hiçbir şey olmadığına Darphane'ye ait hiçbir şey olmadığına dair bir belge alıp istifa ediyor. Ya bu aşamada bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi yazıda da yer yer bir şey havası var. Böyle eee kasasartine metiye şeklinde devam ediyor yazı. Bu herhalde kaynaklardan e, size intikal bu, eden bir şey. Aynen ben. öyle. Yani ne yazık ki kaynaklardan ben de esasında bu konuda hep bu yazıyı yazarken de öyle oldu. Yani siz şimdi ne kadar objektif olmaya çalışırsanız çalışın ya yani elinizdeki kaynaklar belli. Ve hepsi kazazertinden sitayişle bahseden. Hatta yani Ermenice kaynaklarda öyle şeyler yazı, yazılıyor ki yani işte onu e, mesela ikinci Mahmud'un teptili kıyafetle işte sokağa çıktığında tahtını kazazertine emanet etmesine <gülüyor> kadar. <gülüyor> yani şey... <gülüyor> Şimdi esasında yazılan kaynaklar da çok şey. Ee, çok sınırlı ve hepsi kaz yücelten. Yani kaz aleyhine bir şey bulmak hakikaten çok zor kaynaklardı. Anca işte arşiv belgelerinden bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsunuz ki objektif olmak adına. Ee... Anladım. Ee... Ee, o zaman sen e, geçmeden e, madem adı geçti <gülüyor> ikinci Mahmut'dan bir parça <gülüyor> Yani İkinci Mahmut geçmiyorum şu açıdan yani padişahlı bir kenara da, e, müzisyen olarak bir e, önemi var e, Osmanlı müzik tarihinde. E, onun bir şarkısı var hmm. ama tabii kendisi şey yapmam, aranjesi e, Kalisto Guadagli Paşa'nın, e, re minör tonunda. E, Emre Aracı'nın yönetimindeki Prag Senfoni Odu Orkestrası çalıyor, kemanda Cihat Aşkın. 94.9 Açık Radyo Fikri Takip Programı'ndasınız. Sara toplumsal tarihin 225'in sayısında çıkan Kazas Artin ilgili yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi 19. yüzyılın ilk yarısında e, geldik. Ermeni cemaati içerisinde Katolik Ortodoks farklılığı evet. var ama bu artık bir çatışmaya da dönüşüyor. Çok evet. E, yani bir ilerleme de sağlanıyor uzlaşma yönünde ama sonra o da başarısız kalıyor. Biraz bunlardan konuşsak ama bir de şey rica etsem bu çatışmanın özü nedir? Yani e, Katolik Ermenilerle Ortodoks Ermeniler arasındaki e, çatışmada bir ne bileyim bir sınıfsal bir şey de var mı? Yani ya da bir Tabii tabii sınıfsal bir şey de var. Esasında e, Ermeniler içinde katolikleşme, mezhep değiştirme e, çok eski yani 17. yüzyılın ortalarında başlayan bir şey e, olgu ve sürekli çatışma halinde devam eden bir şey ve bu çatışma bazen kanlı olaylara bile neden olabiliyor ve e, şimdi katolik olmak o dönemin anlayışında biraz daha Avrupalı olmak esasında çünkü katolik olduğunuz zaman e, misyonerlerden bir kere fakirler için maddi yardım görebiliyorsunuz e, çocuklarınız misyonerlerden daha iyi eğitimler alabiliyor zengin sınıf içinde Avrupa'ya Biraz daha yaklaşmak, Avrupa ile ticareti sıkılaştırmak olarak şey yapılıyor, anlaşılıyor. Hele 19. yüzyılda ise. Hele 19. mesela şeyde çok ilginç bir şey var. Vartan Paşa'nın Akabi, Akabi hikayesi isimli romanında. Orada bir diyalog var. Diyalog şöyle bir katolik amiranın oğlu bir şey görüyor. Ermeni bir kız görüyor. Kız da yine yani kıyafetinden yanındaki hizmetçilerinden belli ki asil bir aileye mensup. Hı hı. Bu kız kimdir diye sorduğunda işte bilmem kim amiranın kızıdır diyorlar. Aa ortodoks mu diyor. Hmm. <gülüyor> o zaman hiç sormamışım gibi farz et diyor. <gülüyor> e, niçin diyorlar? Aman diyorlar işte asalet, zarafet hep bizde katoliklerde bu köylüler ne bilir ki diyor. <gülüyor> daha şehirli görüyor kendini. Tabii ki öyle. daha şehirli, daha hmm. Avrupalı. Hmm. Fransızcayı daha çok benimsemiş. <gülüyor> ha tabii o da var. Tabii. Ee, peki o şeye gelsek, o bir krize gelsek, yani e, hani bir uzlaşma, Tabii. o uzlaşmanın bir de adı var. O uzlaşma esasında Süre ikinci e, Mahmud devrinde sürekli bir uzlaşma çabaları var. Bu e, Kazazertin'in yönettiği uzlaşma çabası ikincisi. E, şimdi Katolikler de esasında Katolik Ermeniler de kendi içlerinde bir değil. Onlar da iki ayrı kompartman'a ayrılmışlar. İşte kolejliler ve mukhtaristler diye. Hmm. ...Mıhtaristler e, Ermeni adetlerinin, e, Ermenice'nin de Katolik kilisesi içinde korunmasını savunuyorlar. Kolejliler de daha çok işte misyonerler, Avrupalılar. Onlar da hani artık Katolik oldunuz, işte hani Avrupa ile entegre olmanız lazım... ...Papanın üstünlüğünü kabul etmeniz lazım... ...ondan sonra ve ayinlerin Latince olması lazımı savunuyorlar. E, i̇lk bu şey başladığında... ...uzlaşma çabaları başladığında... kolejler direkt tepkilerini gösteriyor... ...ve şeylerle, ortodokslarla anlaşma masasına... ...oturmuyorlar. Fakat muhtaristler buna yanaşıyor. Ve işte Kazazartin'in konağında... ...ve şeyin hasta mimarı Kirkor Amirabalya'nın... ...konağında bazı toplantılar yapılıyor. İşte o, e, bazı teolojik... ...sorunlar masaya yatırılıyor. Bir ortak nokta bulunmaya çalışılıyor falan. Ve nihayetinde Hıraver Siro... ...yani Sevgiye Davet isimli bir risale kaleme alınıyor. Burada işte bazı ayinler, ayinlerin içindeki bazı bölümlerde değişiklikler yapılıyor ve e, yedi mıhtarist yani Katolik Ermeni rahibi patrikhaneye ana kiliseye kabul ediliyorlar çok büyük bir törenle. Bu tören sonrasında İstanbul'da çok büyük bir şey başlıyor. Çok büyük bir kargaşa başlıyor. İşte Ermeni ayak takımı diyorlar. Bu daha çok galiba içlerinde ayakkabıcılar falan varmış arasında bir şey başlıyor. Hani hepimizi katolik yapacaklar. Ama zaten katolikler... ...patrikhaneye gelmiyor mu yani? Katolikler patrikhaneye geliyor... ...fakat ayinlerde değişiklikler yapıldığı için... Anladım ...hani mi? esasında bunların hepsi... işte ...bir hazırlık, bizim de ...papaya bağlanacak, hepimiz Hı -hı. katolik... ...olmak zorunda olacağız gibi bir... ...hava yaratılıyor esasında. Daha sonra işte bayağı bir tutuklamalar... ...falan oluyor, oradaki sorgulara falan da... ...baktığın zaman, Eçmiyesinden rahipler geliyor. Hı. Bu rahipler... ...bazı vaazlar veriyorlar falan... ...ve nihayetinde işte... Tam tarihine bakayım bir dakika. 1820'ler galiba. 1820 de gününü yazmış mıydın? Ya Osmanlı yönetiminin bu anlaşmazlığı 2 Nisan 1820 mi? Evet. Osmanlı yönetiminin bu anlaşmazlığı büyütmek yönünde bir çabası yok değil mi? Tam tersine. Tam tersine bir uzlaşma sağlan sağlanmasını istiyor ve işte bu olaylardan sonra 500 kişilik bir kalabalık patrikhane'yi basıyorlar. Ee, i̇şte sen bizi katolik mi yapmak istiyorsun diye patriğe hakaretler ediyorlar ve iki psikopos e, bunları uyarmak için dışarı çıktığında e, psikoposlara saldırıyorlar. Hmm. Daha sonra patrikhaneye saldırıyorlar ve patrik e, anlatılana göre işte patrikhanenin arka kapısından kaçıp bir Türk'ün evine sığınarak linç edilmekten kurtulmuş. Ve şey yapmayınca e, patriği bulamayınca bu sefer patrikhanedeki eşyaları parçalamaya başlıyorlar ve kolluk kuvvetleri en sonunda olaya müdahale ediyor. Mesela nihayetinde beş kişi idam ediliyor. İşte hatta <gülüyor> o kadar şey bir şey ki şimdi Osmanlı'da biliyorsunuz bir şey vardır. Yani bir gayrimüslim hapsedildiği zaman eğer Müslüman olursa ne kadar büyük bir suç işlemişse işlesin muhakkak affedilir. Çünkü Hı -hı. daha önce yapmış olduğu bütün suçlar temizlenmiş olur. Bunlar da idam edileceklerini anladıklarında o beş mahkum Hı -hı. Müslüman oluyorlar. Mesela aralarında bir papaz karabet var. Papaz karabet oluyor işte Ahmet Efendi falan. Hapishanede Müslüman oluyorlar idam olunmamak için fakat buna rağmen 2. Mahmut bunu kabul etmiyor ve beşinin de idam edilmesini istiyor. Hatta e, boyunlarına asılacak haftayı bizzat kendisi yazıyor. Ayak takımını kışkırtıp kilise basmak diye. Bizzat haftalarını hmm. kendisi yazıyor. Daha sonra da bu soruşturma devam ediyor. Bu Bunlar e, üst sınıftan değiller değil mi? Bu bunlar yok üst sınıftan mesela. değiller. Üst sınıftan değiller daha sonra bu soruşturmalar devam ederken işte bu, e, kimlerin bu olaya neden olduğu araştırıldığında Patrik e, Beş Amira'nın adını veriyor. Hı hı. İşte hani onların başkanlığında böyle bir uzlaşma çabası başlatıldı falan diye bu Beş Amira'dan bir tanesi de Kazazertin Amira Bezciyan. O da e, Limna Adası'na sürülüyor. Hatta sürgünden önce yine kendisine bir senet verilmesini... <gülüyor> Ee, bu sürgünün darphanedeki olaylar nedeniyle hani görevi dolayısıyla değil cemaat içindeki kargaşalıklar nedeniyle olduğuna dair kendisine bir belge verilmesini istiyor. Ve neticede bu belge veriliyor işte hani e, bir suistima, görevi istimalden dolayı değil e, millet içinde nifak çıkarmaktan dolayı <gülüyor> sürgün edilmiştir diye bir belge alıyor. Limni'de galiba bir sene civarında kalıyor. Bir seneye yakın evet dokuz ay kadar falan Limni'de kalıyor. Daha sonra affedilip 1820'de yine geri dönüyor. Bundan sonra işte 1821 e, Yunan devrimi var. Evet. E, işte biliyoruz ki Osmanlı bürokrasisinde Rumların çok ciddi bir ağırlığı tabii. var. E, ama ondan az bir süre önce dönüyor galiba. Evet Kazadan. çok az çok az bir süre önce e, dönüyor. Ama şimdi Kazasart'ın hayatıyla e, yani onun ikinci Mahmut'un yakınlığı için şeye gerek yok tabii. Bürokraside Ermenilerin daha çok yer kaplamasına gerek evet. yok ama. Ama olsun sonuçta e, Fenerli Rumların... İşte okindı mahpus zamandaki evet. olaylardan sonra bir şekilde darmadağın edilmesi yani kimse öldürülüyor kimse sürgüne evet. edilmesinden sonra o boşluk bir şekilde Ermenilerle dolduruluyor benim bildiğim. Evet. Şimdi size sormak istediğim şey şu işte Tam hangi kaynak olduğunu çok iyi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey vardı. Ermeniler işte Müslümanlara gerek yaşayış olarak, kültür olarak çok daha Hı -hı. yakın olduğu için bu boşluk çok kolay dolduruldu gibi. Hı -hı. Şimdi bir kere bu, bu böyle mi? Bir bunu sormak istiyorum. Bu yaygın bir Hı -hı. inanışma bu. İkincisi de madem böyle <gülüyor> neden e, en başta da Ermeniler bürokraside daha yaygın? Yani Rumların kapladığı yerleri niye Ermeniler de daha çok şey kaplamadı? Ve devamında da niye tekrar en azından bir kısım Rumlar gene eski yerlerine dönebilirler de Ermeniler orada kalmadı. Ya şimdi baktığınız zaman zaten daha o işte cemaatlerin teşkilatlanmasına daha Fatih Sultan Mehmet zamanında hep protokolde birinci sırada Rum patriği var. Yani cemaat olarak da birinci sırada Rumlar, Rumlardan sonra Ermeniler, Ermenilerden sonra Museviler geliyor. Hatta şeyde 1856 tanzi, şeyde ıslahat fermanında. Rumlar açıkça şey diyorlar hani devlet bizi Yahudi ile bir tuttu, biz Yahudilerle bir olmaktansa Müslümanların altında ezilmeye razıydık diyorlar. Cemaatler arasında yazılı olmayan fakat hı hı, herkesin hı. bildiği böyle bir şey var, bir protokol var. Ermeniler hı hı. hep Rumlardan sonra geliyor fakat işte bu şeyden sonra Yunan isyanından sonra esasına baktığınız zaman Rumlar işte Fenerli Beyler daha çok şeyler, tercümanlar. Evet. Esasına baktığınız zaman hariciye de onların yerleri Ermenlerle ile doldurulmuyor. Hı hı. Ama şey içinde e, sosyal hayat içinde, bu sefer Ermeniler, Ermeni cemaati, Rum cemaatinin önüne geçiyor. Bunun öncülüğünü de biraz şeyler yapıyor, yapıyorlar, amiralar, amiralar. yapıyorlar hı hı. ve işte o tebai sadıka hı hı. E, şeyi bugüne kadar devam eden o tebai sadıka deyimi de esasında o gün başlıyor. Hı hı. Yani Rumlar ihanet etti ama Ermeniler zaten işte dediğiniz gibi zaten yaşantılarıyla da kültürleriyle de e, Türklere çok yakın bir millet ve hala işte devletin içinde çalışmalarına devam ediyorlar ki bunların hı hı. başında da kazaz ertin var. Hı hı. İkinci Mahmud'a işte en yakın isimlerden bir tanesi, sadece Kazazertin de değil mesela baktığınız zaman amiralar e, çoğunluğu sarraf. Fakat sarrafların dışında e, üç tane daha şey var, üç e, sınıfta daha amira var, mimarlar işte hasta Mimar, Kirkor Amira Balyan o da hı hı. ikinci Mahmud'a çok yakın bir adam. İşte Dadyanlar var, Barutçu başı ve Noradunkyanlar var, Ekmekçi başı. Hı hı. Akiza e, ikinci Mahmut tabii ki Kazazart'ın evine ziyaretlerde bulunuyor. Yani o anlatılanlara göre işte çok yakınlar falan e, seyahatlerinde kazazartini yanına alıyor. Bunun yanı sıra mesela e, şeye gittiğinde baruthaneleri ziyaret ettiğinde dadyanların evinde de konaklıyor. Hı hı. Onlara da misafir oluyor ama mesela bu lütfu bir göstermiyor. Hı. Hı hı. Hı. Ama zaten şeyi patrikhane nin kapısına Patriği yeni atmış evet, zaten yani o, o da biraz tabii. belki de kendisinde bir güvensizlik. <gülüyor> <gülüyor> e, peki şeye gelirsek e, Mahmutla e, ikinci Mahmutla ...Kazazart'ın e, Kazazart ilişkisi ki de ilerliyor. Evet. E, Artık en güçlü şey olarak e, sivriliyor cemaat Hı -hı. içerisinde. Bu bir İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı var. Evet. Onu da uygun bir şekilde çözüyor. O ilişki o şekilde de evet. e, ilerliyor. Biraz ondan bahsetsek. Hı -hı. Bir de bu ilişki geliştikçe e, kazaz artiğinde gitgide güçleniyor tabii. tabii. Onun cemaat içerisinde bir takım sonuçları oluyor olsa gerek. Bunları tabii. konuşsak biraz. Yani, e, Kazazert'in birçok soruna pratik çözümler getirebilen bir insan. Esas hakikaten çok pratik bir zekası var. Bu şeyde de e, ekmek sorununda da Osmanlı-Rus savaşında Karadeniz ablukaya alındığı için... E, ...İstanbul'a şeylerin e, gemilerin nakliyatında sorunlar yaşanıyor. 1828 miydi? Evet, 28'di. Bu hububat sorunu falan yaşanıyor ve... E, işte ...Ahmet Lütfi Efendi'nin de anlattığına göre... ...ekmek çıkartılamıyor İstanbul'da. İhtiyat ambarlarındaki şeylere bakıyorlar. E, hububat'a bakıyorlar. Fakat onlar da değiştirilmediği için zaman içinde çürümüş... Kullan, e, ...onlar da kullanılamayacak halde ve mecburen yine onları kullanıyorlar. Hı hı. Ha Böyle şey diyor e, işte kömür gibi hiç yenmeyecek bir ekmek çıkart, çıkartılıyordu... ...ve büyük bir izdihamla bunlar cami önlerinde, kilise önlerinde halka dağıtılıyordu. Şimdi durum böyle olunca e, işte bu buna biz çare bulabilmek için devlet bir karar alıyor ve işte 10 yıldan az bir süredir İstanbul'da bulunanların kendi memleketlerine dönmeleri kararını alıyor. Hı hı. Buna sadece Müslümanlar değil gayrimüslimler de e, dahil ve patrikanelere de birer irade gönderiliyor ve e, cemaat defterlere hazırlanmasını kimlerin gönderileceğinin hazırlan e, bir listelenmesini hı hı. istiyorlar. Fakat Kazazerdin e, bu tedbiri uygun görmüyor. Çünkü eğer diyor şehirdeki nüfusu azaltırsak esasında şehrin e, güvenliğini de tehlikeye sokmuş oluruz diyor. Onun yerine ikinci Mahmud'a e, bu un ithalatının ve hububat ithalatının e, serbest bırakılmasını, devletin bundan vergi almamasını ve sadece ticari olarak değil halkın da istedikleri yerden e, istediği metayı getirmesinin serbest bırakmasını istiyor. Ve ikinci Mahmut da bunu yerinde bulup kabul edince yani anlatılanlara göre bir 15 gün içinde bu şeyin önüne, kıtlığın önüne geçilebiliyor. Herkes istediği gibi Anadolu'dan bir yerlerden şeylerin ihtiyaçlarını temin ediyor. Bir piyasa çözümü varmış. Şey. Evet. <gülüyor> Mesela şeyde de daha sonra savaş sonrasında da. Ee, Osmanlı tabii bir şey ödemek durumunda kalıyor, savaş tazminatı ödemek durumunda kalıyor ee, ve bu savaş tazminatı üç takside bölünüyor ve damat Halil Paşa St. Petersburg'a Çar'a gönderiliyor çok büyük hediyelerle beraber ve bu jestin karşılığında Çar birinci takside almaktan feragat ediyor. Fakat ikinci taksit ödeneceği zaman da hazinede bunu ödeyecek yeterli bir gücün olmadığı görülüyor. Ve babı Alide bir şey yapılıyor. Bir toplantı yapılmış. Olağanüstü bir toplantı yapılıyor. İşte savaş tazminatının nasıl ödeneceğine dair. O sırada Kazazert'in de Galatalı bankerleri darphaneye davet ediyor. Bu durumdan bahsediyor. Ve daha sonra şeyin... İşte bu tazminatın ödenmesi için onlardan yardım istiyor ve daha sonra işte verecekleri bu paraların işte faiziyle ödeneceğini taahhüt ediyor ve bu parayı topluyor. Onun dışında bir de bir tahşişe gidiyor. İşte paranın gümüşünü düşürüp işte bakırını çoğaltıp ondan sonra yani bir şekilde bir devalüasyon yapıyor esasında. Ondan sonra ve bu ikinci taksidi ödemekte başarılı oluyor. Onun neticesinde de zaten kendisine şey veriliyor tasviri hümayun e, nişanı veriliyor. Hatta işte o Ermenca kaynaklardaki anlatıya göre Kaza şeye gitmiş e, Topkapı Sarayı'na gidiyor ikinci taksidin ödendiğini bildirmek için. İkinci Mahmut hemen orada kendisinin göğsüne şeyi takıyor, tasviri Hümayun nişanını takıyor ve işte Baba Ali de şu an toplantının devam <gülüyor> ettiğini ondan sonra ve e, bu ikinci taksidin ödendiğini kendisinin bildirmesini istiyor. Ve şeye girdiğinde sadrazamın huzuruna girdiğinde Kazazart'ın yere kadar eğilmiş ve o göğsündeki tasviri Hümayun nişanı görünmüş. O nişan göründüğünde diyorlar işte Sadrazam kendisini yerden kaldırdı ve vükelaya gösterilen saygı ona da gösterildi oturmasına izin verildi işte kendisine çubuk ikram edildi falan diye geçiyor. <gülüyor> Yazıda şeyi de belirtiyorsunuz bu da esasında ilişkinin ilerlediğine dair önemli bir kanıt. Normalde yeni kapıda oturuyor galiba evet. şey e, Kazazartin. Evet. E, Beşiktaş'taki saraya yakın olsun diye e, nereye taşınıyor? Boğazda Ortaköy. bir Orta Ortaköy Ortaköy'e taşınıyor. taşınıyor. Şeyde de mesela e, hatıralara da baktığınızda diğer hani Ermeni olmayan isimlerin de hatıralarına baktığınızda mesela Alexander Mavrioni'nin Nota Süvenir'inde <gülüyor> e, şey olarak geçiyor. Kazazertin ne diyor? ikinci Mahmud e, birbirlerine o kadar yakınlaşmışlardı ki işte Sultan Mahmud e, Kazazertin'e o kadar büyük lütuflarda bulunuyordu ki e, bu bir süre sonra onu çekemeyenlerin sayısını çoğalttı. <gülüyor> Ve ikinci Mahmud'a birbiri ardına Kazazertin hakkında şikayetler verildi. Ve diyor ikinci Mahmut artık bu şikayetlerden çok bıktı ve olayı yerinde tetkik etmek için Kazazertin'in evine gitti diyor. Odaya girdiğinde diyor Kazazertin galiba bir yardımcısıyla beraber yemek yiyormuş. Birdenbire padişaha diyor karşısında görünce diyor Kazazertin'in diyor şeyi yardımcısı beyin kadaması geçirdi ve bir hafta içinde öldü diyor. Fakat Kazazertin sükunetini koruyarak diyor masadaki ekmeği aldı padişahın önünde diz çöküp ekmeği başında kırdı diyor. Ve padişah diyor onun bu sadakatine karşılık onu bağışladı. Yani sadece şey de değil. Yani Almanca eserlerde de değil. Hakikaten diğer kaynaklarda hmm. baktığınızda hep böyle şey gibi, e, efsane gibi hikayeler anlatılıyor. Hmm. Cemaat içinde zaten sürekli Kazazetin hala konuşulan, hala hikayeleri anlatılan bir sima. Bu biraz da tabii o hayır işleri. Tabi hayır çok işlerinden de dolayı. Şimdi bu ikinci Mahmut'la yakınından bahsederken. Yani Ahmet'in sorduğu şey var ya ne kadar, cemaat içinde ne kadar evet. güçlendiğini. Onun için herhalde en iyi örneklerden biri İsa'nın mezarında ayin yapma hakkının alması evet. Ermenilerin. Kimlerin var başka? Latinlerin ve ortakçılıkların var. Rumların var. var. Evet. Ee, bu tabii çok ilginç ama daha sonrasında gelen onun bir öngörüsü var. O bana Hı -hı. daha e, etkileyici geldi. İsterseniz evet. sizden dinleyeyim. Bu 1828 Türkmençay anlaşmasıyla beraber artık e, Ermeni kilisesinin en yüksek ruhani merkezi olan Eçmiyensin Rusların eline geçiyor ve Rusların Ermenistan'da e, çok büyük şeyleri var. E, çok büyük bir propagandaları var ve Ermenileri İranlılara karşı kendi yanlarına çekebiliyorlar. Hatta Kars'taki bazı Ermeniler de e, Ruslardan yana olabiliyor. Kazazertin bunu görünce aynı şeyin İstanbul'da da olmasından, yani bütün imparatorluk içindeki Ermenilerin Rusya'ya meyil etmesinden çok çekiniyor. Çünkü 1821'de Yunan isyanında neler olduğunu kendi gözüyle görmüş. Aynı şeyin Ermenilerin de yaşamasından çok çekiniyor. Ee, o tarihe kadar amiralar işte bu cemaatin önde gelen zenginleri her sene padişahın aynı kutsal topraklara gönderdiği işte o Suriye alayları <gülüyor> gibi bir alay hazırlayıp Eçmeyen sene çok büyük hediyeler gönderiyorlar. Bu hediyelerin karşılığında da İstanbul Patriği'nin... E, ...Piskopos takdis etme yetkisi yoktur. Bunu sadece şey yapar, Eçmiyansin yapar. İşte bu İstanbul'daki e, ruhaniler... ...Piskopos olarak Eçmiyansin'de takdis ediliyorlar. Ve e, işte bu ayinlerde kullanılan o... ...Miron denilen o kutsal yağda de hazırlanıp... E, ...buraya geliyor ve kiliselere taksim ediliyor. E, bu 28'de... ...Türkmençey Anlaşması'yla Eçmiyansin... ...Rusların eline geçince... kazazartin o sıradaki işte Reisül Kitap ...yani o dış, şimdiki Dışişleri Bakanı <gülüyor> Akif Efendi ile görüşüp... Ondan sonra diyor ki bugüne kadar Eçmiyes'in İran gibi küçük bir devletin elindeydi. Biz diyor oradaki Ermenileri kendi tarafımıza çekiyorduk. Fakat diyor şimdi Rusya gibi büyük bir devletin eline geçti. Şimdi oradaki Ermeniler bizi kendi tarafına çekmeye çalışacak. Ve diyor eğer böyle bir şey olursa Osmanlı Ermenileri e, Rusya'ya ederse ...hem diyor Ermeniler hem diyor Osmanlılar e, çok büyük zararlara uğrar. Çünkü... E, Osmanlı memurlarının bütün hesapları e, Ermeni sarrafların elindedir. Hı hı. İşte diyor Müslümanların en kutsal şey olarak kabul ettikleri namusları dahi işte Ermeni ayvazlara emanet ediliyor falan. Hem diyor Osmanlılar Ermeniler der soğur, hem Ermeniler çok büyük zarara uğrar. Ben diyor bu sürri alaylarının gönderilmesine son verdim. Siz de diyor bu konuda bana dayanınız diyor. Hı hı. Ve hakikaten e, Kazazertin'in dediği kabul ediliyor ve e, Rusya'ya bu minvalde cevaplar veriliyor. Hı hı. Ve Kazazert'in e, İstanbul'un eşmeyen sene olan bağlılığını koparıp ...onun yerine şeyi bir ruhani, daha büyük bir ruhani merkez haline getirmeye çalışıyor. Sisteki Antilyas Kataygosluğu'nun, yani Kozan'daki, <gülüyor> Adana'daki. Yani bu aslında Kadazati'nin gücünü çok, Tabii. hem gücünü hem de şeyini aslında. Ee, ee, ne diyeyim, i̇leri görüşlülüğü. Yani pratik zeka evet. dediniz. Yani. <gülüyor> Ve asıl fikri şey esasında İstanbul'u bir patriklik haline getirmek. <gülüyor> daha sonra İstanbul'u <gülüyor> hepsinden ayrıp ayrı özel bir <gülüyor> patriklik haline getirmek. Benim için sayesinden çok bilgilendirici bir makale ve konuşma oldu. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, programın da sonuna geldik. Teknik masada Ömer Şahin vardı ona da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ben Hoşçakalın. de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz teşekkür. için. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.